Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu Ya Resulina Muhammedin Ve ala el-i ashabi ecma'in Bismillahirrahmanirrahim Ehlü Sünnet itikadından Ömer Mesnefi Rahmetullahi Aleyh'in Metne okuyoruz Kale ehl hak Ehli hak, ehl-i sünnettir Hak görür, hak yol onların yoludur. Diğerleri sünnetten ermişlardır. O yüzden ehli hak deyince ehl-i sünnet ve Ehli almışlar. Ehl hak uleması şöyle demir. Hakk'a eşya eşyayı sabit etün. Eşyanın hakikatleri sabittir. Şu gördüğümüz eşya halim hakikatleri sabittir. Bu söz festebecilere reddiyedir. Festebecilerin bir kısmı eşyanın sabit olmadığımız rehme dayandığını söylerler. Vehmine, mantığına, anlayışına göre onu kabul edirler. Kimisi indiye, benim indimde nasıl ödediler. Kimisi inadiye, kimisi ladriye. Ladriye bilmiyorum. Ne bilmiyorum. Hakikaten hiçbir şeyden bilmiyorum. İnadiyede inazını kabul etmiyor. Bunlarla mücadele tahta sahne mu? Bunlara ateşe atacaksın diyor. Orada ateşi yapıyor mu, yapmıyor mu Ateş var mı, yok mu? Ya ikra edecek, kabul edecek, ya da böyle yanmaya devam edecek. O yüzden bunlar din dışı gruplardır. Felsebezler yani. Onlara karşı ne diyoruz? Eşyanın hakikati sabittir. Bu eşyacılığına hüküm tereddütü ediyor. Ve ilm-i bila bu eşyayla alakalı ilm muthakkakun, muthakkakçılık gerçektir. Bu eşyayla alakalı ilm sabittir. Hayat değildir, meyim değildir. Ve ilm-i s-s-s-tahiyyeti s felsefeciler, safsatayla beslemiş olan kişiler bunu etmiyorlar. Alemin hayal görüyorlar. Böylece alemin hayatta bir sorumlu değiliz. Yaşarız gideriz. Ölürüz deriz, Ölürüz. Alem böyle yok olup gider diyor. Yani devam edip gider diyor. Sorumluluk yok diyor yani. Dolayısıyla bunlar alemi üzerine hüküm verme hususunda yok saydılar. Bir takım tasavvur edinin Zikir halindeki alemi görmezden gelmesi o, zikir halinin galebe çalmasıyla oluyor. Onlar bu şeyle uzaktır. Onlar da bu kategoriyi sokmak doğru değil. Çünkü onlar e sünnet bitik namazın niyazında kabul eden bir sevaptır. Onlar o zikir halinden çıkınca alemin hakikaten kabul eder zaten. Onlar gönülden bunu silerler. Yani gönül sahasında Allah'tan başka bir şey koymak istemiyoruz. Allah, kalp nedir? Allah'ın arşıdır. Cenab-ı Hakk'ın nurun feyzinin karargahıdır, iman yatağıdır. Yani kalbimizin imanla topturulması lazım. Bu bakımdan tasavvuf edin bazı sekir halinde yani sözleriyle bu felsefecilerin sözünü karışmıyor. Reslamül ilmi lil hakkı bil halkı selasetun halk için, mağlukat için ilim sebepleri üç tane, üç türlüdür. Birisi yani el havasü selimetun salim isler, salim yani düzgün çalışan isler. Doğru çalışan, düzgün kullanılan hisler. Mesela kulak işitmek için kullanılıyor. ona söyleyecek. Hislerin yani göz görmek için. Bunlar yani her neyin için da, o şey için kullanılıyor. O şeyde salim bir yapıya sahipse. Yani hasta haber değilse. ikincisi haber sadıktır. Sadık olan peygamberin ve haberdir. Ak, akıldır akılda ilim edip etmeye yemeğimi yani söyledim. <gülüyor> El-havâsul hisler. Hisler kaç nedir? Hamüs'ün beş nedir. Es-e'mu işitmek el-basarı görmek el-şem koplamak ve zev tutatmak ve el-lemsu dokunmak Bu hislerle ne yapıyoruz? Eşyayı algılıyoruz. Eşyayı eşyayla muamele yapıyoruz. Ona göre durumumuzu ayarlıyoruz. Bu his hasfada her biriyle yukafu alâ'mâ vudi'at ki <gülüyor> yellehu, bu hastanın ne için o şey üzerine vakıf olur, görmek, kessem mesela, işitmek gibi, işitmek, kulak, ile, kulak hastası ile elde edilen şeyidir, ve zekutatmak, bu da yani, dil ve dilin üzerindeki, tamaktaki olan, tatma büyüsüyle büyüsü oluyor, ve şişe mi koklamak, burundaki olan ilgili noktayla oluyor, ve görmekten basiret gözdeki olan gözün hareketiyle uyaktı gözün ışın gelmesiyle nerdeki gibi gözün ne yapıyor gördüğü şeyleri çekiyor bu tarafta el haber sadık kabir sadık da ale -ne an nevinin kısmıdır aduma biri el kabir mu tavatır o bir de bakalım mehbu el kabiru sabi ki ala el süneti ala el süneti kamil la ytosabivaro tavatu uhum yalan üzere ittifak etmeleri, tasavvur edilemeyen bir topluluğun insanları üzere sabrın haberdir. Yani diyelim bu bir kişi...